Çıkılmayan Yazan Yusuf Atılgan Seslendiren Sungun Babacan Herkes esnesin. Her şey önceden bilinmektedir. Bu dünyadan hiçbir şey umulmamaktadır. Mişele Mişele